ve şerr-ül umûru muhtesatühâ. Ve kulle muhtesaten bid'ah. Ve kulle bid'atin dalal. Ve Muhterem kardeşlerim. Geçen haftaki dersimizde hatırlayacak olursanız orada dünya hayatının gerçekten çok kısa olduğu ve insanın yapacağı hayırları en kısa zamanda hiçbir tembelliğe veya sonralığa yani daha sonra yaparım gibi <gülüyor> laflara mecan vermeden bir an önce eğer o işte bir hayır varsa onu bir an önce yapmak ve sonraya bırakmamak yani hayırda acele etmek meselesiydi. Bugün inşallah bu konuda bununla alakalı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan gelen birkaç hadisi şerifi şerh etmeye çalışacağız inşallah. <gülüyor> Diyor ki an Ebi Hurayrata radiyallahu anhu enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal badiru bil a'mal fitenen kekita illeylil muzlim يُسْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُسْبِحُ كَافِرًا يَبِعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا رَوَاهُ مُسْلِمْ İmam Muslim Rahimahullah'ın sayhinde rivayet ettiği hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhunun rivayetinde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu hayırlı amel yapmada yani salih amel işlemede acele edin. Sizin önünüzde öyle fitneler gelecektir ki bu fitneler tıpkı zifiri karanlık gibi olacaktır. Ve o fitne zamanında kim, bir kimse mümin olarak sabahlayacak ve kafir olarak akşamlayacaktır. Ve mümin olarak akşamlayacak ve kafir olarak sabahlayacaktır işte o kimse dinini bir dünya menfaatinden dolayı satan kimsedir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şimdi buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam hayırlı amel işlemekte acele edin bir an önce hayırlı amel işleyin ki biliyorsunuz, salih amel dediğimiz zaman, iki şey üzerine bina edilir. Yani bir amelin salih olabilmesi için, bir amelin Allah Azze ve Celle katında geçerli olabilmesi için iki şey gerekir. Birincisi nedir? El-ihlasu Lillahi Teala. Allah için ihlaslı olması gerekir. Yani yapılan amelin yalnız ve yalnız Allah rızası için, yani Allah'ın cennetine girip Allah Azze ve Celle'nin neçini görmek için yapılması gerekir. Başka bir gaye için değil. İkinci şartımız da neydi? El-Mutaba'atu lirasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın getirdiği sünnete mutabık yani uygun olması gerekir. Eğer yaptığınız amelde ihlas yoksa, Yalnız ve yalnız onu Allah için yapmamışsanız ve yine yaptığınız amel Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın getirdiği şeriata kanuna sünnetine uygun değilse o amel Allah katında geçerli bir amel değildir. İşte bu da la ilahe illallah Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam sözünün şehadetinin tahkiki yani gerçekleştirilmesi yerine getirilmesidir. Ancak bu şekilde yani ihlasla da mutabaa dediğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymayla La İlahe İllallah ve Muhammed Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapmış olur? Yer gerçekleşmiş, yerine getirilmiş olur. Şimdi şayet bir insan güzelce abdest alır, namazını kılar, sünnetlerine, revatiplerine e, Toma'nine dediğimiz e, huşusuna güzelce dikkat eder. Ama maalesef o amel bütün güzelliğine, bütün huşusuna rağmen Allah katında kabul edilmeyebilir. Bütün şartlar oluşmuş. Ama ne diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam? Her kim diyor namaz kılar ve namazında birilerinin kendisini gözettiğini hisseder ve namazını da güzelleştirirse, yani kıyamında daha fazla durur. işte ruku ederken daha fazla, yani normalinden daha fazla durur. Veya secde ettiği zaman daha fazla durur. Ki yani beni görüyorlar, şeklinde namazımı güzelteyim, şeklinde kalbine ufacık bir şüphe girdiği zaman, büyüklenme yani e, ufak şirk dediğimiz riya girdiği zaman, işte o ameli bütün güzelliğine rağmen ne yapmıyor? Allah Azze ve Celle katında maalesef kabul görmüyor. Çünkü bu amelin adı artık ibadet boyutundan çıkıyor ve şirk boyutuna çıkıyor. Çünkü Allah Resulü Selam buna ne diyor? Şirk dediğimiz yani küçük şirk ismini veriyor. Çünkü kut gelen bir hadiste diyor ki قال الله تعالى اَنَا اَغْنَ الشُّرَكَاءِ عَنِ şirk. Yani Birisi bana şirk koştuğu zaman diyor Allah azze ve celle ben ondan en uzak olanım diyor. Ve diyor ki men amile amelen eşrek fihi ma'i gayri teraktuhu ve şirk. Her kim bir amel işler ve o o amelinde benimle beraber başka biriyle şirk koşarsa muhakkak ki onu ve şirkini muhakkak terk ederim buyuruyor Allah azze ve celle gelen hadisi şerifte. Yine bir insan Amelinde ihlaslı olur. Yaptığı ameli gerçekten ihlasla yapar. Sırf Allah için yapar. Ama o amel Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın şeriatında yoksa, yani bidat bir amel ise ne kadar Allah rızası için yaptığını söylerse söylesin yine o amel Allah katında geçerliliği nedir? Yoktur. Neden? Çünkü buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَ Muhakkak ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emretmediği dine sonradan sokulan her şey muhakkak bid'attır. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ Muhakkak her her bid'atta dalalettir, sapıklıktır. O yüzden huşu olacak mı? Evet olacak namazımızda veya bütün ibadetlerimizde. Sünnetleriyle, ratipleriyle, vacibiyle hepsini yerine getirecek miyiz? Evet getireceğiz. Ama bu yetiyor mu? Yaptığımız ibadette hayır yetmiyor. İhlas olacak. Yalnız ve yalnız Allah rızası için yapılacak. Ve aynı zamanda o yaptığınız ibadet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin katında da e, sünnetinde de yeri olması. Yani Allah Resulü selamın onu yapması veya emretmesi gerekmektedir. Sonra diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam Müslim'de gelen rivayetinde Fitenen kekita'il leylil muzlim. Yani öyle bir gece ki, öyle fitneler gelecek ki bu fitnelere Allah Resulü Aleyhisselam karanlık zifiri karanlık bir geceye benzetiyor. İçinde hiçbir nurun, hiçbir ışığın olmadığı bir zaman fitneler. Öyle ki insan nereye gittiğini bilmez diyor. Ve kendini kaybetmiştir, yolunu kaybetmiştir. <gülüyor> ve mahrecin, çıkışın nerede olduğunu da bilmez <gülüyor> diyor. Allah Azze ve Celle'den bizleri bu fitnelerden korumasını niyaz ederiz. Yok Şimdi Yok, <gülüyor> fitneler dediğimiz zaman insanın çeşitli fitneler vardır. Şübihat dediğimiz şüphelerden meydana gelen fitneler veya Şehvetlerden yani insanın aşırı duygu, istek ve arzularından meydana gelen fitneler vardır. Mesela bidat ehlinde oluşan işte akidelerinde, amellerinde ve sözlerinde meydana gelen bidatlar nedir? Bu e, şüphe tarzında bidatlardır. Bir de insanın şehevi ne vardır? Tamam, Şehveti duygulanına kapılarak yaptığı bir atlar vardır. Tamam, tamam. Yani kendi aşırı avzusuna tamam. tamam. e, tamam. değinerek. Nitekim buyuruyor ki Allah azze ve celle: "Kul helmunu bi'akum bil ahsarina a'malah. Ellezina dalla sa'yuhum fi'l hayatid dunya ve hum yahsabun Diyor ki Allah azze ve celle Kehf suresi 103 ve 104. ayet-i kerimede Ey Muhammed de ki dünya hayatında yaptıklarının güzel olduğunu sanıp da gayretleri boşa gittiği için ahirette amel yönünden en çok ziyanı uğrayanları haber verelim mi? Maalesef o kimseler bidat ehli, dalalet ehli akidelerine, inançlarına, fiillerine ve sözlerine bidatla dolduranlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve sahabesi Radyallahu anhumun yolundan başka yollar edinenler, her ne kadar dünya hayatında kendi yaptıklarının çok güzel olduklarını, hatta onların kendi zanlarıyla Allah'ın sevgilileri, Allah'ın evliya kulları olduklarını iddia ettikleri halde, işte Allah azze ve celle onların dünyada ne kadar amel işlerse işlesin, muhakkak boşa gittiğini yani ahirette boşa gittiğini haber veriyor o yüzden insanın hakka olan hırsı hakkı işlemeye karşı olan hırsı buradan kaynaklıdır yani düşünün hayatınız boyunca Allah adına bir şey yaptığınızı zannediyorsunuz ama ahiret günü Allah Azze ve Celle'nin huzuruna karşısına vardığınız zaman eliniz bomboş neden işte dünyada Allah için ihlaslı olmadınız veya ihlaslı oldunuz, Allah Resulü ve vesselamın sünnetine uygun hareket etmediniz. İşte bu ikisi olacak. O yüzden ne diyor? Hayırda her zaman ne yapmanız gerekir? Acele etmeniz, acele davranmanız gerekir. Şimdi yine şehvetlerle alakalı, fitnelerle alakalı olarak, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki şehvet dediğimiz zaman illa insanın e, cinsi e, arzuları anlaşılmamalı. Bütün arzu, aşırı arzu ve istekleri bu mala karşı olur, kadına karşı olur, dünya malına karşı olur, dünya süsüne karşı olur. Nitekim Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Men taraktu ba'di fitneten adarr ale'r rijal min en Ben Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zarar verici bir fitne olarak e, erkeklere kadınları bıraktım buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Nitekim İttekun nisa, fe inne evveli fitneti beni İsrail'e kânet fin nisa. Kadınlar hakkında sakının, kadınlardan sakının, korunun, kendinizi koruyun diyor. Çünkü İsrail oğullarının ilk fitnesi muhakkak kadınlar hususunda olmuştur buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslim'de gelen rivayette. Şimdi el mühim kardeşlerim Allah, Haz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadisinde zifiri karanlık gibi olan fitnelerden ümmetini yani bizleri ne yapmıştır? Sakındırmış, sakındırmıştır. Ve öyle bir gün ki öyle bir fitne zamanı ki bir kimse kafir olarak sabah e, sabahlayacak, mümin olarak akşamlayacak. Mümin olarak akşamlayacak veya sabah ne, kafir olarak ne yapacak? Sabahlayacak. Peki bunun nedeni ne? Yani insan neden bu çabuk çabucak kısa bir zamanda düşünün? Sabah akşam akşam sabah. Müminken kafir olacak, kafirken müşrik olacak. Yani dininden neden bu çabuk? Telefon. Bu kadar eee edecek, mürtet olu verecek. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ne yapıyor bunun sebebini açıklıyor. Çünkü onlar yebiu dinehu bi'aradin mined dunya. Maldan dolayı veya bir kadından dolayı veya bir makamdan, mevki'den dolayı yani bunun karşılığında ne yapacak o insan? dinini satacak. İşte sırf bu yüzden dolayı insan çabucak ne olabilecek mürted, yani Müslümanken, müminken birdenbire kafir sabahlay verecek. İşte böyle bir zaman ki kafir olarak sabahlamasının Müslüman mümin olarak e, sabaha girmesinin kafir olarak akşama girmesinin en tek sebebi bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir maldan dolayı yani bir dünya menfaatinden dolayı ne yapacak? Çabucak dinini satı verecek buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ümmetine namazda iken selam vermeden önce son teşehhütte neyi öğretiyor? Bize dört şeyden Allah'a sığınmamızı emrediyor. Nitekim Yahudi bir kadın geliyor Ayşe anamızın yanına. Kabir fitnesinden, kabir azabından bahsediyor. Ayşe anamız radıyallahu anha o zamana kadar kabir azabı, kabir fitnesi diye bir şey duymamış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geliyor. Ayşe anamız ona bundan bahsedince evet diyor. Ve diyor ki Ayşe anamız radıyallahu anha o günden sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazında son teşehhütte yani selam vermeden önce muhakkak kabir azabından Allah Azze ve Celle'ye sığınırdı. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bize ne yapıyor? Muhakkak dört şeyden Allah'a sığınmamızı Allah. kendisi yapıyor ve ümmetine de emrediyor. Yani namazda, teşehhütte son teşehhütte selamdan hemen önce. Diyor ki ve inni eûzu bike min azab cehennem. Allah'ın Cehennem azabından sana sığınırım. Ve min azabin kabri, kabir azabından sana sığınırım. Ve min fitnetil mahya vel memad, hayatın, yaşamın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Ve min şerri fitnetil mesih et ve mesih et fitnesinden de, şerrinden de sana sığınırım buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden işte bu. Hayatın fitnesi de biraz önceki dediğimiz gibi insanın ufacık bir dünya menfaatinden dolayı ya bir kadın için ya bir mal için ya bir makam için şöhret için dinini çabucak ne yapması satmasıdır. Allah Azze ve Celle'den hepimizin ayaklarını dininde sabit kılmasını niyaz ederiz. Çünkü öyle bir gün vardır ki o günde ayaklar kayacaktır. İşte o günde Allah azze ve celle hepimizin ayaklarını sabit kılsın. Amin. Kalplerimizi dininde sabit kılsın Amin. ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın çokça yaptığı dualardan bir tanesi de Ya muqallibel kulub, sebbit ala dinik ve taatik. Allah'ım, ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi dininde ve taatinde sabit kıl diye Allah Resulü selam her zaman ne yapıyor? Dua ediyor. Şimdi yine gelen rivayette Ukba İbnül Harith radıyallahu anhu diyor ki Ben bir gün Medine'de iken Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın arkasında ikindi namazını kıldım. Sonra Allah Resulü selam selam verdi ve selam verdikten sonra insanların omuzlarını elleriyle basa basa hızlı bir şekilde orayı terk etti ve hanımlarının evlerine girdi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde davranmasına biz çok şaşırdık diyor. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim yanımıza geldi ve dedi ki e, buna şaşıyor musunuz? Ben evimde olan şu anda birkaç tane altın veya gümüş olduğunu yani dağıtılması gereken birkaç tane altın veya gümüş olduğunu hatırladım da bu beni rahatsız etti, meşgul etti gittim de Onların dağıtılmasını emrettim buyuruyor Allah Resulü Selam Bukhari'de gelen rivayette. Şimdi e, yine bu hadiste de kardeşlerim hayra hayır yapmakta acele etmeye bir delil vardır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazındayken bunu hatırlıyor ve çabucak insanların arasından omuzlarına basa basa Evine gidiyor ve oradaki dağıtılması gereken birkaç altın veya gümüşün hemen oracıkta dağıtılmasını emrediyor. Şimdi daha önce de dediğimiz gibi insanın muhakkak hayır amelde ne yapması gerekir acele etmesi gerekir. Çünkü ölüm için ne belli bir zaman ne belli bir hastalık ne de belli bir ömür vardır. Kişinin nerede, ne zaman ve hangi halp üzere öleceğini Allah'tan başka kimse bilemez. O yüzden insanın bir ön önce hayırı yapması, acele etmesi, onda acele edip e, erken davranması gerekir. Nitekim onda hiçbir tembellik ve şeytanın oyunu olan sevfiye dediğimiz sonracılık gibi, sonra yaparım, sonra yaparım gibi hiçbir tembelliği asla ve asla kapılmaması gerekmektedir. Buyuruyor ki Allah azze ve celle: Vel tu'thiruna'l hayate'd dunya. Bilakis sizler dünya hayatını üstün tutuyorsunuz. Vel ahiratu hayru ve abqa. Onlar bilseler, ahiret onlar için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. İnne haza lefi's suhuf'il ula suhuf İbrahim ve Musa. Muakkak ki bunlar ilk sahifelerde İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde yazılı olan şeylerdir. İşte bu hadiste insanın hayra acele etmesinin ne vardır? Delili vardır. Ve insanın hayırla alakalı olarak nedir? Amele ihtiyacı vardır. Herkesin tıpkı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın amel işlemeye ihtiyacı olduğu gibi muhakkak ümmetinin de bizlerin de neyi var? Amel işlemeye ihtiyacı vardır. Görüyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam İnnehu lan yedkhul cennete ehad bi amali. Hiç kimse ameli ile cennete giremez diyor. Diyorlar ki vel ente ya Resulullah kad vela ana. Sen de mi Allah Evet ben de. Ancak diyor İlla an yetagammedeni Allahu bi rahmeti. Allah rahmeti ile beni himaye etmiştir diyor. İşte e, burada yine hayra acele etmenin delillerinden bir tanesi. Yine burada kardeşlerim namaz bitiminden sonra özellikle haceti olan insanların namaz bittikten sonra insanların omuzlarına basarak yani aralarından geçerek e, gitmesinin cevazının delili vardır ki bu namazdan öncekinin hilafınadır. Nitekim cuma namazında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hutbedeyken birisi insanların e, omuzuna basa basa. Yani insanları böyle ite ite saf, ön, ön saflara ilerlemeye çalışıyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam eclis fekad ezeyte bulunduğun yere otur nitekim sen insanlara eziyet ettin buyuruyor. Bu namazdan önceki hal. Ama namazdan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu fiiline binaen namazdan sonra insan eğer haceti varsa tıpkı e, namazdan önce nehyedilen fiili Yapmakta kendisi namazdan sonra bir beyiz yoktur. Evet yine bu hadiste delil olarak getireceğimiz şeylerden bir tanesi de Muhakkak ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizler gibi birer bir beşerdir, bir insandır. Onu da bizi tuttuğu gibi unutma ne yapabilir? Tutabilir. Şimdi diyor ki Allah Azze ve Celle En'am suresi 50. ayet-i kerimesinde "Kul la aqulu lekum indey hazainullah ve la ve la inni diyor Aleysselam? Ben benim katımda Allah'ın hazinelerinin olduğunu söylemiyorum. Ben gaybi de bilmem. Ben sizlere bir melek olduğumu da söylemiyorum. Allah Azze ve Celle bunu bizlere ümmetine söylemesini emrediyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın katında ne Allah'ın hazinelerinden bir hazine var, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne gaybi biliyor, ne de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir melek. O yüzden bununla Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'yi bırakıp, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dan direkt isteyenler bir hacet gidermesi için ona yalvaranların ne yapıyor? Allah Azze ve Celle böylelikle önlerini kesiyorlar. Şayet o durumda olanlar Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yanında bunu söylesenerdi Muhakkak Allah Resulü Vesselam onların tövbe etmelerini emreder. Şayet tövbe etmezlerse onları öldürürdü. Çünkü onların yapmış olduğu bu amel ancak bu ancak nedir? Şirktir. Çünkü dua edildiği zaman ancak ve ancak ne yapılır? Dualar Allah'a yapılır. Ne bir melek, melek Allah katında bir meleğe, ne gönderilmiş bir Resul'e, ne de evliyalardan bir evliyaya ne yapılmaz bir veliye, kesinlikle ve kesinlikle dua da bulunulmaz. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gaybi bilmediğini söylemiş. Ve biliyorsunuz Uhud savaşındayken üst üste iki tane ne yapmıştır? Zırh giyerek düşmanın e, kılıncından, darbesinden kendisini korumaya çalışmıştır. Peki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı normal bir insandan üstün kılan tarafı ne? Ne diyor Allah Azze ve Celle? قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْتُكُمْ يُوْحَا اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِيدٍ Ey Muhammed'de ki ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ne yapılıyor? Vahy bana vahyediliyor ki sizin ilahınız tek bir ilah olan Allah Azze ve Celle'dir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı diğer e, insanlardan üstün kılan tek taraf onun Allah Azze ve Celle'nin vahyine muhatap olmasıdır. Yine bu hadisi şerifte bir insanın emanete karşı olan hırsını ne yapmaktayız, görmekteyiz. Tekim Allah, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanında dağıtılması gereken, fakir fukaraya verilmesi gereken birkaç altın veya gümüş var. O, muhakkak onlara sahiplerine ne yapılması gerekiyor? İade edilmesi gerekiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da en onun beni engellemesini yani düşünce olarak engellemesini kerih gördüm de ne yapıyor? Hemen namazdan sonra alel acele namazını bitir bitirmez. Hemen evine koşur ve onun bir an önce dağıtılması için emir veriyor. Yine emanet dediğimiz zaman insanın üzerindeki borç da nedir? Bu kabildendir. Şayet insanın belli bir döneme kadar borcu varsa onu en kısa zamanda ne yapması gerekir? Ödemesi gerekir. Nitekim gelen hadislerde... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir cenaze getirildiği zaman ne yapardı? Bu kimsenin borcu var mı? Yok ey Allah'ın Hemen namazını kılardı. Bu kimsenin borcu var mı? Evet var var Allah'ın Resulü. Peki o borcunu ödemek için bir şeyler bıraktı mı? Borcu karşılığında. Evet ey Allah'ın Geçer Geçen namazını kılardı. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ensardan birinin cenaze namazı getiriliyor. Ve gitmek için birkaç adım atınca duruyor. Bu kimsenin borcu var mı? Evet var, var ey Allah'ın Resulü. Üç dinar borcu var. Peki o borcunu ödemek için bir şeyler bıraktı mı? Hayır ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü o zaman gidin diyor kardeşinizin namazını kılın. Bu sahabeye o kadar ağır geliyor ki kardeşler. Yani Allah Resulü'nün bir Müslümanın bir müminin oradan bir sahabenin namazını yani cenaze namazını kılmaması onlara o kadar ağır geliyor ki çünkü Allah Resulü Selam'ın duası onlar için nedir? Bir sekinet, bir huzur veriyor. Ki Allah Resulü Selam'ın duası bu. Ondan sonra sahabelerin yüzü değişiyor. Yani ne demek? Ondan sonra sonra sahabeden Ebu Katada kalkıyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü onun 3 dinar borcu benim üzerime. Ben. ben ödeyeceğim. Ondan sonra Allah Resulü aleyhisselam öne geçiyor ve onun ne yapıyor? E, cenaze namazını yani. kıldırıyor. Işte yani borç meselesi bu kadar vahim Yok, bir mesele kardeşler. Yani. Maalesef günümüzde insanlar yani. ödeme gücü olduğu halde borcunu ne yapıyor? Yani. Ödemiyor. <gülüyor> Nitekim yani. Bukhari'de gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhisselam <gülüyor> metul ganiy zulmun Kişinin diyor ödeme gücü olduğu halde borcunu ödememesi nedir? Zulümdür diyor Allah'a Yani ödeme gücü var ama ne yapmıyor? Ödemiyor. Ama siz borçlu ve alacaklı belli bir zamana kadar anlaşmışsınız veya alacaklı sizin için biraz müsamahkar davranmış işte 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 10 yıl neyse o zaman içerisinde nedir? Herhangi bir sıkıntı veya alacaklı sizin için e, borcunu helal etmiştir. Tamam istemiyorum. Şeklinde söylemişse bu da nedir? Farklıdır. Ama insanın borcunu ödemeye gücü olduğu halde ödemezse Allah Resulü Selam, muhakkak bu bir zulümdür görüyor Bukhari'de gelen rivayette. Yine borç dediğimiz zaman sadece bizim halkımızın anladığı halk arasında anlaşılan yani e, bir borç anlaşılmamalı. Aynı zamanda insanın üzerinde olan emanet de nedir? Bütün bu borçlar, işte ev kirasıdır, ne bileyim e, taksi ücretidir, başka şeylerdir. Bu tür şeyler de e, borç, yani dein dediğimiz meselesinin içine girmektedir. Şimdi klasa olarak bu hadisten anlaşılması gereken insanın hayırda ne yapması gerekir? Acele etmesi gerekir. Bir an önce yapması gerekir. Ve onda tembel davranmak nedir? İnsanı her işinde tembel davranmaya, gevşek davranmaya iter. O yüzden insan o fiilin üzerine kararlılıkla yapacağını söylemeli, kararlılıkla o fiilin üzerine gitmeli ve en kısa zamanda o fiili yerine getirmelidir. Allah Azze ve Celle'den bizleri ve sizleri şükrüne ve güzel bir Allah ibadete, Allah ibadete layık kullarından eylemesini niyaz ediyorum. Şimdi yine gelen rivayette Cabir radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki: Kayla raculun nin nebi sallallahu aleyhi ve selleme yevmadhadin. Arait in kutilt feayna ana? Tamam. قال في الجنه فالقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. Evet. Sahabenin yaşantısından en güzel örneklerden bir tanesi. Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Uhud savaşında bir adam geldi diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına. Ve dedi ki şayet ben bu meydanda öldürülsem ben neredeyim? Sonum ne olacak? Allah Resulü selam fil cennet. Eğer bu hal üzere öldürürsem muhakkak sen cennettesin diyor. Ve o sahabe o anda yemekte olduğu ve elinde olduğu birkaç tane hurmayı hemen atıyor yere ve gidiyor cenk meydanına, savaşıyor ve orada öldürülüyor. Yani bakın ki sahabenin hayır işlemedeki hırsına, hayır işlemedeki mücadelesine. Şimdi bu adam elindeki... Hurmaları bir an önce hemen atıyor ve cenk meydanına koşuyor ve salih amel işlemek için ne yapıyor? Bir an önce savaşıyor. İşte o yüzden dolayı Allah Azze ve Celle onlara hem dünyada hem de ahirette ne vermiştir? İzzet ve şeref vermiştir. Yani onların hayra karşı olan hırsları hayrı sevmedeki hayrı bilmedeki ve hayırla amel etmedeki hırslarına Bakın ki Allah Azze ve Celle Onlara hem dünyada Hem de ahirette ne vermiştir? İzzet ve Şeref vermiştir. Nitekim Yine buna örnek olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bir gün Bir bayram namazında Hutbesinde hutbe veriyor. Kadınların yanına gidiyor. Ve Kadınların sadaka vermelerini emrediyor. Ve o kadınların, o sahabe hanımlarının teslimiyetlerine bakın ki, o anda kadınlar üzerlerinde, kulaklarında ne kadar küpe varsa, kolyeler varsa, bilezikler varsa, olduğu gibi ne yapıyorlar? Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam yoluna veriyorlar. İşte, onların hayra karşı olan istekleri, şekleri bu derece Yüksekler kardeşlerim. Şimdi hadisten çıkartılacak faydalara baktığımız zaman her kim Allah yolunda öldürülür ise muhakkak ki o cennettedir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın buyurduğu gibi. Fakat Allah yolunda öldürülen kimdir? Bu soruyu Allah Resulü aleyhissalatu vesselama soruyorlar. Bir tanesi diyor ki ey Allah'ın Resulü bir kimse <gülüyor> Kimdir Allah yolunda savaşan kimse? Kimileri var? İşte e, kahramanlığından, cesurluğundan, yiğitliğinden dolayı savaşıyor. Adam savaşmayı seviyor. vizacı öyle. Adam öldürmeyi seviyor. Ama Müslümanların safında. Bir tanesi var. Sırf kavmiyetçilik yani kendi kavmi savaşa girmiş. Irkçılığından, milliyetçılığından dolayı o da savaşa girmiş. Peki kimdir Allah için savaşan? Ki neden bu soruyu söylüyor? Yani Allah için savaşan kimse sonuçta öldürüldüğü zaman adı ne oluyor? Şehit, Şehit oluyor. İlk damlasıyla birlikte bağışlanması ve cennete girmesi bir olmuyor mu? Evet, bir diyor. <gülüyor> Peki ne diyor Allah Resulü Selam? من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ففو في سبيل الله Her kim Allah'ın kelimesi yani la ilahe illallah en yüce olması için savaşıyorsa işte o kimse nedir? Allah yolunda savaşmış ve inşallah şehit olmuş kimsedir. Peki burada bir mesele daha var. Biz cenk meydanında kafirlerin safları belli, Müslümanların safları belli. Ve Müslümanlar içerisinde savaşmış kimse yani görünürdü Allah yolunda ve öldürülmüş kimseye biz şehit ismini verebilir miyiz? Falanca öldürüldü, falanca şehittir diyebilir miyiz? Şimdi diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mâ min meklûmin yüklemu fî sebilillâhi veallâhu a'lamu bimen yüklemu fî sebilihi. İllâ câe yevmel kıyameti ve curhuhu yethgabudemen el-levnu levnudem ve r-rihul r-rihul miski. Her kim diyor Allah yolunda yaralanırsa, yara alarak ölürse ki Allah yolunda kimin yaralandığını, kimin öldüğünü en iyi bilen kimdir? Allah'tır. O gün diyor kıyamet günü tıpkı o gün yani yaralandığında savaş meydanında kanının taptaze olduğu an gibi gelir diyor. Onun kanı kan rengi, onun kokusu ise mis kokusudur diyor. Şimdi burada... Nedir? Niyetle alakalı bir şeydir bu. Ki niyet insanın her kendisinde olan bir şeydir. Yani bize meçhuldür bilinmez ama Allah'a nedir? Asla ve asla gizli değildir. Allah bilir. Peki biz bu tür Allah yolunda öldürülenlere ne diyoruz? Birincisi inşallah o şehitlerdendir. Sözünden başka bir şey veya Allah yolunda öldürülenlere öldürülene nedir? Şehit denir. Ama bizatihi adres vererek falanca şehittir sözünü ne yapamıyoruz? Söyleyemiyoruz. Şimdi sahabenin gerçekten kayra karşı olan hırsını nedir? Hepimiz az buçuk biliyoruz. İşte bu misalde olduğu gibi kişi elindeki o hurmaları yemin bile fırsat vermeden onları bir an önce atıyor ve ölüme koşarcasına gidiyor ve inşallah şehitlerden şehidadan oluyor. Allah azze ve celle bizleri hayırda yarışan, hayır için gözü pek olan, hayırda düşünmeden infak eden, bir an önce hayır yapan ve Allah'a da o hayırla amellerle kavuşan kullarından eylesin. Ayakların kaydığı o günde bizlerin hepimizin ayaklarını <gülüyor> sabit eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Merhametiyle, rahmetiyle cennetine koyduğu kullarından eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa hastagfirüke ve atudüleyk ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil alemin. Evet kardeşler sorusu olan borsa düşsün. Eee, Burada Allah razı olsun, Lisran ihtiyaçtan mı yoksa Beytül Mal'dan mı? Ee, bildiğim kadarıyla dağıtılması gereken bir mal. Yani üzerinde emanet ve dağıtılması gereken bir mal olarak biliyorum. Ben de mesela bazıları, işte bizim şu kadar malımız var. Biz neden dağıtık? Hepinle evet. anlaşılır, anlaşılır. Yok benim bildiğim kadarıyla o üzerinde Allah'ın <gülüyor> emanet ve dağıtılması gereken bir mal olarak biliyorum. Allah'a emanet ve dağıtılması gereken bir mal olarak biliyorum. Şimdi bu konuda yani infak meselesinde Allah azze ve celle Allah'ın dini, Allah'ın şeriatı e, zekatı belirlemiş. Yani şu kadar malınız varsa şu kadarını ne yapmak zorundasınız. Üzerinden bir yıl geçtiği zaman vermek zorundasınız zekat olarak. Ayrıca bir de infak dediğimiz veya sadaka dediğimiz mesele vardır ki o konuda Allah azze ve celle, Allah'ın dini ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir e, ne yapmıyor bir e, adet bildirmiyor. Yani şu kadardan, şu kadar verirsin veya bu kadardan, bu kadar verilmesi gerekir diye bir e, kayıt ne yapmıyor? Gerekmiyor. Çünkü sana e, ne kadar infak edeceklerinden sorarlar. De ki Kolil afu. afu dediğimiz kelime insanın ihtiyacından fazlasıdır. Yani insanın ihtiyacından fazlasını dilediği şekilde ne yapabilir? İnfakını yapabilir. Şeriat bununla alakalı olarak herhangi bir sınırlama ne yapmıyor? Getirmiyor. Ama infak ederken de harcarken de sadaka verirken de ne yapmayın diyor? Ne saçıp savurun ne de çok aşırı ne yapın? Cimri davranın buyuruyor. Yani orta yol. Her, her işimizde olduğu gibi dinimiz infak meselesinde de orta yol olmayı ne yapıyor? Emrediyor. Ne saçıp savuracaksınız ne de e, aşırı şekilde cimri olacaksınız. Allahu Teala abi. Peki hocam, Allah kitabında diyor ki, münafıklardan bahsederken, onlar diyor, amellerinde gevşek davranıyorlar. Allah'a çok az zikrederler. Namazı da son mahkume bırakıyorlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Hayırda acele etme, müminin vasıflarıysa, hayrı geciktirme münafır alametlerinde mi E, mefhum-u muhalifinden bu mu anlaşılır? Soru olur. Evet. Şimdi e, iki haftadır e, biz hayırla alakalı e, ders anlatıyoruz. Yani e, çünkü hayırda acele etme derken mesela bir geçen hafta biz hac meselesini anlattık. Her kim gör eğer hacca niyet etmişse yani gidebilecek gücü parası olmuş da hacca niyet etmişse ne yapsın? Onda acele etsin. Çünkü yarın ne olacağını kimse ne yapamaz? Bilemez diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani hayır derken yani insanın verebileceği 3-5 kuruş manasına da gelmiyor bu. Tıpkı hac ibadetinde olduğu gibi eğer kişinin Hacca gitmeye gücü varsa bir önce ne yapması gerekir? Haccını yerine getirmesi gerekir. Çünkü yarın ne olacağını kimse bilemez. Yarın yani sağlığını kaybedebilir, malını kaybedebilir veya en az derecede ne yapabilir? Ölüm kendisini yakalayabilir. Şimdi bunlar müminlerin vasıfları. Müminin böyle olması gerekir. Artık diğer vasıfla e, nasıl anlaşılması gerekiyor herhalde herkes çok iyi anlar bunu yani. Hocam hayır o zaman e, Müslümanların üzerindeki e, bir emanet her bakımdan. Namazda emanet, atça gitmekte emanet. Mesela hadis-i şerifte ahlakından ve dininden eminseniz diyor evlendirin. Evet. Hayır, acele edin. Hayır. Evlendirmezsek ne oluyor? <gülüyor> Fitne oluyor. Evlendirmeyicidir, de fitneci mi olmuş oğlum yine yani? de? Ölmek hocam. Kaç teker <gülüyor> var ölenin var mısın lan? Bu arkalarda var. O zaman geciktirmek münafıklık alameti değil mi? Sizin yapıyorsun hocamın sorusunu net cevap alamadım. Eee. Evet. Evet. <gülüyor> Biraz o. <sonra. gülüyor> ben de alamadım. <var. gülüyor> evet. <gülüyor> Yani şimdi, evet. bazen hatı per sorulana sorulur. Tamam hocam. <ben. gülüyor> şimdi e, bazı şeyler getirilirken vasıflar, yani müminin vasıfları bunlardır. Mesela biz geçen şeyde e, muttakilerin vasıflarından saydık. Mesela öfkelendiği zaman öfkesine e, hakim olması. İşte kimdir bilir misiniz pehlivan Asıl pehlivan e, Nefsine hakim olandır Bunlar nedir? <gülüyor> Muttakilerin vasıfları Peki kişi Gerçekten mümin bir kimse e, Ama öfkesine hakim Olamıyor. Sinirlendiği zaman Gözü hiçbir şey görmüyor. Nedir? Tıpkı e, O zaman o muttakilik derecesinden Ne yapıyor? Bir derece kaybediyor Yani düşünün e, i̇man yetmiş küsur şube. şube en üstünü la ilahe illallah en üstü en etnası en aşağısı yolda eziyet verecek bir şeyi gidermek. Peki gidermediniz? Ne olacak? Şimdi i̇manınız Hayır. hepsi mi gidecek? Hayır. O şubeniz ne olacak? Eksik olacak. Şimdi Allah Resulü sallam münafıkların hem Allah'ın <gülüyor> kitabında hem de Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde birçok vasıflar saymış. Müminlerin vasıflarını saydığı gibi münafığın vasfını da saymış. Kimde şu üç şey varsa... Halis münafıktır demiş. Evet. Ta ki onları terk edene kadar. Mesela bazı... Biz de söz veriyoruz. Veriyoruz. Tutuyor muyuz? Bazen tutmuyoruz. Konuşuyoruz. Yalan söylüyor muyuz? Evet. Söylüyoruz. Peki biz münafık mıyız? Onu terk edene kadar... Münafıklardan bir nedir? Yani, bir adam, haslet vardır. Bir haslet vardır. Ama üç şey varsa... O zaman nedir? Halis Dev, münafık. Devamlı olsun. O, o zaman demek ki e, yani diyorlar ki dendenesi olmuş. Yani sürekli onu yapa gelmiş. Adam söz verir. Sözünde durma. Konuşur. Yalan söyle, Emanet eder. Emanete hıyanet eder. E, o da adam halis. O zaman o zaman derecesi düşük bir Müslüman oluyor. Hocam yani şey değil münafık değil. Düşük. Evet, yani, değil mi? Değil mi? Valla ala, ala halis münafık ya. diyor ben Yok yok yok. M ee, şimdi... Anı, münafıklık alameti midir böyle olacağı emanetlerdir? Değil. Evet, ala. Neyin alameti? Şey Müminliğin alameti? Yok. yok. Müminliğin Şöyle. alameti değil de, mi? Şöyle. Onlar münafığın alameti. Müminler... O üç şey tabi. Yürüyerek bozulunca... Mesela Yok, göz değil, var, beraber, televizyona bak, gazete okuyor, akşama <gülüyor> kadar ayır değiştirelim. Onu yarın alalım, beraber yapacağız. gidelim alalım. Bunu şimdi kapalım. Tamam mı? Yani şey bir tane alayım, alayım biraz. Tamam mı? Tamam. tamam. Onun arkasından Hı? atıyorum. Hı? Hı? Bu ahlak. İstersen gene geliriz öyle öğreniyorum buraya. Gelmek Hı? istersen. Evet. Bizler de orada yaşayınca Komplü dövtezi yapar. Ne sizi duyuyorum. Ne oldu inanma. Kim? Bir an kemersene ne yaparsın? Annenle hadi şey, Annenle de. Başka. İliyim. Başka. Ya ben yaptım <gülüyor> evet, Halb ne demek? <gülüyor> ben bunları <bundan gülüyor> anlattım. Satsın. Anlamadı ben. Ve ben bunlardan kendimi soyutladım. Klima araya çekildi. <gülüyor> Artık ben konumanı istediği günahlardan beriyim diyorsun. Abi şey Kendine bile yetmeyen bir imana sahipsin orada. Şimdi hı hı. burada senin bu sana bıraktı. O imanın derecesi yok. Yine mesela zıtpatlarına baktığında orada bir rivayet var. Çok öz Sen Ne denilen bir söz verirsin. Bir şey anlamına, yani. Yapamayacağın işin i̇şte altına girersin. Sahipler <gülüyor> ödedi. Şey <yapalım>. evet. <gülüyor> Yerine getiremez. De. Az değil oğlum. E Baban gibi Bakalım. Az değil mi? Evet. Ha? Bakalım. Gitmiyorum. Allahı sunuyorken gibi değil. Yani yani bir şey var, sorduğunda yani. yanlış cevap vereceklerini biliyorum maksuz onlardakini alıyor diyor. küçük düşmek odur ki diyor az bir söz verir o sözünü yerine getiremez yapamaz ve insanların içinde ne yapıyor küçük bir şey <gülüyor> öyle değil sen diyor bir yerden geçersin orada da benim hoşlanmadığım bir iş yapılır yani bir münker var sen onu görürsün ve onu gidermeye gücün var ona mani olmadan çeker, gidersin. İşte Allah Azze ve Celle bütün insanların huzurunda sana sorar. Falan yerden geçiyordu. Orada da bir münker vardı. Sen de ona mani olacak bir güç değil. Neden mani olmadı? Korktum. İşte küçük düşme <gülüyor> Küçük düşme, işte bu. Allah hepimize hayır versin. Bu da insanın imanının derecesi. Şimdi bir insan neden bir mülkere mali olamaz? Dediğiniz gibi işte o toplumsal bastı, korktu. Öyle değil bak. Öyle diyelim artık. Mahide suresinin 78. ayetinde Allah Azze ve Celle diyor ki İsrailoğulları diyor, aralarında diyor, bir şey olduğunda hemen birbirlerine ne yaparlardı? mani olarak. Sakın bunu yapma, Sigara içme. Yalan söyleme. Kıybet etme. Dedikodu yapma. Laf taşıma. Hayrı geciktirme. Ama diyor o insanlar yine Münker'de gördüğünde bana ne? Ben dedim. Tutardır. Derdi bir daha mani olmaz. Allah da diyor onların kalplerini tespit et. Ne? Davut'un diliyle Meryem oğlu İsa'nın biriyle onları ne yaptı? Lanetti. Allah Resulü diyor ki Müslüm'ün naklettiği iman bazında rivayette dayandığı yerden kalktı diyor. Vallahi diyor ya iyiliği emreder, kötülüğe mani olursun ya da diyor Allah onlara nasıl lanet edilirse size diyor. Lanet hocam o geçen hocam Ebu Sayın hocam da o işi desteğe yükledi. Bir kere def etmeyi Burayı niye açtın? <gülüyor> Bunu size, açtık? Bizden kurtulduk o işte. Burayı niye açtık? Tüm bizi en nefes tutulaştırırsınız sizi diye. O işten kurtulduk. Genelden ama Cenab-ı <gülüyor> <ürünler> kurtuldu <gülüyor> o zaman bu <gülüyor> bedelen ya. Öyle değil ya. Ömserim tutuldu. Arkadaşım dediğiyle. Kötü mü? Herkes. Kötü mü? Kötü mü? Kendi üzerine düşeni yapacaksın. Tabii. Şey Sen de? kendi üzerine düşeni yapmadığın zaman bende senin yapacağın işe tahammülü ne yapamıyor? bulunduruz, tahammülür mü? Hmm. Ne yaptın da <gülüyor> evet. Ben bir soru soru edeyim. Buyurun. Cenk Meydanı'nda Müslüman ölür. İslam sattı. Onun definde muamele, şehit muamelesi mi olur? Evet. Yani Kalbi Allah bilir. Şimdi muamele ile şehit deme farklı. E, erkek. Yani muamele, yıkanmada zehnedilmek şey, şehit muamelesi. Muamele, şehit muamelesi ama o şehittir. Ne yapamıyorsun? Çünkü şehit dediğin zaman şehidin kesin yani bir eee yani, tamam, yani. bir kategorisi mi? Getir adam. Cennet ya. Başka bir şey yok. Tabii ki. O yüzden ne yapıyorsun? Temkinli davranıyorsun. İnşallah o şehitlerdendir yani Allah yolunda öldürülen şehittir gibi diyorsun. Çünkü hadiste geldiği gibi ben zikrettim. Çünkü Allah yolunda kimin öldürüldüğünü ancak Allah ın. Çünkü sahabe zamanında bir tanesi öyle bir savaşıyor ki ve herkes hayret ediyor. Ne güzel savaşıyor. İşte cennetlik kuşlarından yani ne bileyim cennetlik diyorlar. Allah Rasulü cennetlik diyorlar. <gülüyor> Şimdi Osmanlı'nın savaşında savaşan birisi ama Allah Rasulü ne diyor? Cehennemliktir. Sonra bir tane sahabe bunu takip ediyor. O sahadan savaş meydanında o kadar çok yara alıyor Umarım ki sonunda dayanamıyor. Kılıcın tuttuğu yere, yere koyuyor. Allah'tan korkuyor. Allah'tan Bir yani korkuyor. Allah'tan korkuyor yani evet, ya. True. Ve sonra geliyor.